Bismillah, alhamdulillah, vesnát ve salam ala Rasulullah ﷺ. Erabı dördüncü alıştırma. Da, da, fil imakin el khaliyeti, fi ma yeli tamiran, münasiben lil muhatabi. Ant, antim, ant, antun da koy. Fil emakinin haliyeti. Boş mekanlarda veya burada ila manası. Boş mekanlara da koy. Fi mayeli. Gelen şeylerde. Boş mekanlara koy. Neyi koy? an, Bir zamir koy. Bir sıfat geldi zamire. Nasıl bir zamir koy? Münasiben. Münasip bir zamir koy. Kime, kime ait olsun zamir? muhatabi muhataba. Yani müzekker, müfret müzekker ve cem müzekker olan muhataba ait münasip bir zamir koy. Gelen şeylerde boş mekanlara. Hangi zamirler onlar? Ente veya onun mühendisi enti. Hakeza onların çoğulu entü ve entünle. Müpteda bölümleri boş. Haberlerine bakarak zamirden e, ibaret bir müpte daha koyacağız oraya. E nokta nokta Müslüman. Ente. Çünkü müslim Haber nasıl? <gülüyor> haber müfret müzekker. Dolayısıyla ona uygun bir müfret müzekker muhatap zamiri koyacağız. O da ente olur. E nokta nokta meridatün. Enti. E enti meridatün. Neden? Çünkü haber müfret müennes dolayısıyla ona uygun müfret müennes zamir entiyi koyacağız Diğerlerde bu şekilde e tabibatun e tuccarun e bintun müderrisi e ehavatu abbasin e tullabun anlaşıldı inşallah geçelim soru yoksa geçelim elhamis 5. alıştırma Dağ fil emakinil emkinetil haliyeti, fil cüm fil cumel latiyati Da fil emkineli emkinetil haliyeti. Başka bir şey mi var sizde? Ha yok böyle hata ediyormuş bir sırtın yani. <gülüyor> Yok emkinetil emakin Emakin ikisi de çoğul Emkine de çoğul, emakin de çoğul. Birisi Cem olacağım, yukarıdaki Cem olacağım, aşağıdaki normal Cem. <gülüyor> da fil til haliyeti, fil cümellatiyeti damiran <gülüyor> <gülüyor> muttasilen dil mukatabi. Da koy nereye? Fil til haliyeti veya fil til haliyeti aynı şey. Boş mekanlara koy. Nerede? Fil cümellatiyeti gelen cümlelerde. Boş mekanlara koy. Ne koy Mef'ul Zamir koy Nasıl bir zamir Sıfat Muttasıl bir zamir koy Yani Muttasıl zamir nasıldı Birleşik. Bitişik zamirdi Birleşik zamirdi Birleşik zamir koy Ne için Hangi zamirden olsun bu Lilmuhatab Muhatab için olsun K. Mühennesi ki Çoğulları kum ve kumne Bakalım Eyne beyt ya ikvanu, İhvanudan dolayı eyne beytu kum ya ikvanu. Boşlukta kum zamirini koyacağız. Yani beyti kuma muzaf yapacağız çünkü ya ikvan diye cem müzekker muhatap bir topluluğa hitap ediyoruz. Dolayısıyla onlar ifadeden mutlatsız zamir olacak. Eha da kitabu ya hamidu, hamidden dolayı k. Eh bu da ya Hamid. Gibi. Diğerlerini yapmayalım değil mi? Şey yapalım. Okuyalım, geçelim. Mesela anlaşıldı mı? Evet. Saatu cemiletun la ya Men ebu ya ihva ya khawatu. ya nedir siz orası? Ben de Seyyid Seyyideti'dir. Ahhi. Mesmu ya ehi Mesmu ya Uhti E ümmü fil beyti ya feteyatu Ha tamam tabi Oraya e, Hepsini koyabilirsiniz Değil mi? <gülüyor> hepsini koyabilirsiniz Dördünden koy? Yani o ya diye Münada yoksa yani münada yoksa hepsi konulur oraya. Yani e, ümmü kum da olur ümmüke de olur. Ümmü künle de olur ümmüke de olur. Karşısındaki kişinin cins adedine göre. Değil mi? Oraya ya fe teyatü'yü bunu olarak koyalım. Ya fe diyelim. Yani genç kızlar. Peki. Şimdi oraya hangi zamir koyacağız Şükrü'cü? Yok. Koyacakmışız yok. Şu an senin orada yazılı olana göre hangisini koyacağız? Ümmü. E ümmüke diyebilir miyiz? Kişi diyebilir miyiz? Niye? Bayan ya. Ümmü annede mi? Ümmü bayan da ümmüden bahsetmiyor ki biz. Ümmünün ızaf e, edildiği kişiden bahsetmiyoruz kimin annesi senin annen sen bayanın annesi evet. sizin annenin siz bayanın annesi isteyeceğiz, değil mi evdeki kimin annesi onu soracağız evdeki senin annen mi sizin anneniz mi müzakkarın mümendis mi değil mi e, o zaman senin canın sağ olsun diyeceğim. Şey ya hıva ya, ya feteye atıyor Heh. Güzel. Tamam Son kısım. Ma esma -u ya ihvani. Ya ikhvanı. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı mı sorular? Ne yapılacak? Peki. Soru var mı? O zaman devam. Es sadis dao el emakinin haliyeti fi muayeli zamiran münasiben lil mütekellimi gelen şeylerde boş mekanlara münasip bir zamir koy ama bu zamir Mütekillim. mütekellim için olsun mütekellim için uygun olan bir zamir koy nedir o mütekellim zamirleri ene ahnu en -e nahnu munfasıl zamirler <gülüyor> Nokta nokta müslüman. Evet. Nokta nokta müslüman ne? Evet. Müslümetin, Müslümanın, benatın müdiri, ibnul müdürüsi, tulabın, meri Çok basit bir alıştırma. Çerez. He, çerez. çerez. Yedi. Yıkravek top. Şükür. Oku ve yaz Zehebe Ebi ilel gahireti Gable usboin Zehebe ile başladığına göre Bu nasıl bir cümle? İçin, Fiil cümlesi İçin, Evet Dolayısıyla ne gerekecek? Fail gerekecek değil mi? Kim gitti? Ebi Babam Zehebe'nin faili. Babam gitti. Nereye? Gahire'ye gitti. Ne zaman? Gable usbuin. Bir hafta önce gitti. Gable neydi? Denden önce. Bade denden sonra manasına gelen e, çoğunlukla, çok büyük çoğunlukla zaman zarfı olarak kullanan, bazen de mekan zarfı olarak kullanılan bir kelime kable Biliyorsunuz zarflar çoğunlukla izafet terkibiyle kullanılır. İzafet terkibiyle kullandığı zaman Fethal üzere mebni olurlar. Fethal üzere yani mensup olurlar. Ancak yalnızla kullanılabilirler. Efendime söyleyeyim. Onu da inşallah ileride karşımıza çıktığında görürüz. Yalnızla kullanılır. Ama çok büyük çoğunlukla izafette kullanılır Buradaki örneklerin hepsi zaten izafette kullanılma alakalı. Meta te minel fasli ya Muhammed o. Ey Muhammed sınıftan ne zaman çıktın? Harac tu bade dersi. dersten sonra çıktım. Bade dersi Ba'du idi. Onu bade yapan ne? Muzaf olması. Değil mi? Muzaf olması. İzahet takibi de kullanması. Peki ed dersi kesra yapan ne? Muzaffın ileyh olması. Yani, bu dersten sonra diyoruz ya Cengiz abi. O denin deni de mi baadeden alıyorsun? Tabii. Ne Dedik ya den sonra den önce diye. Tamam. Gayet. Tamam. Evet. Zahabtu ila mescidi qabl el ezani. Güzel. Ezandan önce mescide gittim. Meta zahabe ammuki? İler riyâdî yâminetû. Evet. Ey amine. Ammuki. Amcan. Riyada ne zaman gitti? Güzel. Zehebe, kâble şehrin. Bir ay önce gitti. Ebâdes salâti. Kâble misli. Peki. O zaman size göre okuyalım. E gables salati zehebte ilel met'ami Yemekhaneye Namazdan önce mi gittin? Gittin. Zehebte dedik çünkü. Evet. Gittin. La zehebtu bades salati Namazdan sonra gittin. Evet. Çözüldü inşallah mesela. Burada da şimdi fiillerin mütekellim ve muhatap sigalarıyla çekim var. Mazi fiilin. Aşağıda da yeni kelimelerden sonra munfasıl zamirlerinin kullanımı var. Onları görelim. <gülüyor> Zehebe fiilinin müfret mütekellim ee, muhatap sigası Ey ne ya ahi. ey kardeş nereye gittin zehp Onun muhatabı müfred müennes muhatabası, ey ne ya uhdi. muhataba. Yani müennes olanı. Bunların cemi çoğulu, cem müzekker muhatap sirası, ey ne tüm ya ikvani. Cem müennes muhatabası ise, ey ne zehp ne ya kavati ezberlediğimiz mazi fiilin çekimi var burada. Burada da hem müzeker hem de ortak olan mütekellim sigası var. Müfret e, mütekellim sigası ene zehebtu ben gittim cem mütekellim sigası da biz gittik. çekmez var. Yazılır okunmaz var. Hmm. için. Ene en -e ve bazı kelimeler var ama en -e için öyle. En diye okunmaz. Ene diye okunur. Yazılır okunmaz. El kelime cedidetü Size tasnif böyle mi? Hı -hı. Tamam. Yeni kelimeler. kabl'e ve bade. İkisi de zarf. Kabl'e önce bade sona manasına Zaman zarfı çoğunlukla. Keyfe, suredatı Nasıl? Meta, diğer bir suredatı Ne zaman? El-usbu, hafta, yedi günlük süre dilimi. Eş-şehru, otuz günlük veya yirmi dokuz günlük süre dilimi. Yani gökteki ay değil. el ezanu, ezan es-salatu namaz raca döndü döndü rucu etti evet, yani. acağa naa döndük evet <gülüyor> ed-damairul munfasiletu iktibar iktibar yani. var demek sınav evet ed-damairul munfasiletu munfasıl zamirler munfasıl yani yalnız başına kullanılan ayrı zamirler <gülüyor> damair çoğul olduğu için onun sıfatı munfasilatu geldi. Müennes geldi yani. Kul zemin müennesin kuralından dolayı. Tayin Güzel. Belirse, belirsizse ne diyor Ed damairul munfasilatu Munfasıletü. Yani. <gülüyor> Munfasıletü. Evet. Munfasıl zamirler. Evet, evet. Neymiş onlar bakalım. Zaten bunlar müfret ve cemsigalar. Müsenna sigalar yok. Kitapta yok müsenna sigalar. Burada müfret diyor ya, burası lil müfret diye mi duyuyorlar? Lil müfret de mi? E, müfret için hmm. müzefret <gülüyor> He anladım. İkinci başlık olmuş öyle mi? Tamam. Evet. Lil müfredi, lil cemsigi. <gülüyor> Tamam Evet ben de yok o müfret gayip siga nedir Huvettali o öğrencidir müfret müzekker gayip o öğrencidir demek için Huveyi kullan Cem müzekker evet. gayip hüm tullaı müfret müennes gaybe diye talibetün o öğrencidir cem müennes gaybe hunne talibat onlar yani öğrencidirler bayanlar gaibe siga bitti muhatap siga başladı şimdi müfret, müzekker, muhatap zamiri, münfası zamiri ente talibun sen öğrencisin bunun Cemisi Cem, müzekker, muhatap Entüm tülü Sizler öğrencisiniz. Müfret, müennes muhataba zamiri ise munfası zamiri enti. Enti talib Sen öğrencisin. Cem, müennes muhataba zamiri entünne talibatun. Mütekellim sigası ise müfred, müzekker ve mühennet için ortak ene. Ene talibun, ene talibetun. Cem'in, cem-i mütekellem sigası ise hem müzekker hem mühennet için nahnudur. Nahnutullabun ve nahnutalibatun. Bunların müsenna alanını hemen hatırlatalım ki e, akılda kalsın, hatırlatmış olalım. Huve ve hiyenin, ikisinin de müsennası huma. Huma Talibani. O ikisi öğrencidir. Talibani. Talibun. Talibani. Tullabun. Aralarına şöyle bir yazın isterseniz. Yani e, huve ve hiye ile hun ve arasındaki boşluğa huma azamirinde yazın. Huma her ikisinde, içinde. Müzakker içinde, mühennet içinde. Gayibsi <gülüyor> gayet. Huma. Müzekkeristen mühennet içinde. Oletzinliği ha, oletzinliği haberi kalsın. Haberini zaten öğreneceksiniz inşallah. Talibani diyoruz. ki <hüveninki> de. Hiyeninki de Huma. Evet. Talibani. Talibani, evet Muhatap Siga'nınki Ente ve Enti'ninki ortak Entuma. Yani Ente Talibun Sen veya enti talibun sen öğrencisin talibetün. Onun siz ikiniz demek için entuma talibani. Hem müzekker hem müennes için. Entuma talibani. Siz ikiniz öğrencisiniz. Şeye zaten ene dediğini. Ene. mi, e mi? Yani, Evet. Onun şey sigası müsennah sigası yok. Hmm. Müfrit <gülüyor> ve cem sigası var sadece. Mütekellim sigasında müsennah e, için ayrı bir lafız yok. enve ve ahnu. Ben ve biz var yani sadece. Yapalım mı?